الحمد لله الذي لنهدانا عن هذا ونهدانا عنه لنهدانا الله فما توفي قيعة صامي الله ولا فقد جاءت رسول ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سلام صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سلام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 Elvâj cenâbi elhamdülillâhi rabbi âlemin. Estağfirullâhe'l hayy'e'l kayyûm. Hafzânkum bi'l hayy'e'l kayyûm'e leke. Enjâe'mûke bi'r recâ. Ve tefâ'alân bi'ş-şû'e bi'l havl ve'l akûl ente illâ bi'nâ'i'l alîmî'l ders dersimiz 40. fazâ geldi. 40. faz neymiş? Havâ ile amel-i ne demek hevâ? Türkçe'de hava diyorlar mesela. Tabi biraz farkları vardır. Bu boşluktaki hava, bu teleccüs ettiğimiz hava o da Arapçadır ama onun e, elifle yazılıyor, uzatılan elifle yazılıyor. el hava u Vav'ın önünde elif çeker, sonra hemce var. Heva. Burada kast edilen nefsin arzusu. Nefsin kötü arzusunun adı da neymiş? Heva. Nefsin hevasına uymak, uymak meselesi. Onun farkı var yani. O Vav'ın önünde ya ile yazılıyor Arapçada. Belki kökenleri itibariyle bir yerde birleşirler ama Allah-u Teala nefsin hevasına, yani keyfine ve arzusuna e, uymayı bize ne yapıyor? Yasaklıyor. O zaman ne oldu? Nefsin arzusuna göre amel etmemek, hareket etmemek farz oldu. Şimdi onun için heva, kötü arzu manasına kullanılıyor. Niçin? Bir de meşru arzusu olur. Meşru arzusuna uymak yasak değil. Yani susadır, canın su ister. Bu meşguludur. Ama namaz arasında istese, e, çok büyük bir hararet ağız koruması yapmadıktan sonra namaz arasında içmemek lazım. Şimdi böyle sohbette ilim meclisinde istese, e, ilim meclislerinde içmemek lazım. Feyz kaçar, bereketi kaçar ama tabii ki Aşırı bir hararet olur, şeker çok yüksek olur. Yani duramıyor mu başka? O mazurdur. Ama e, zaten bir saat, iki saat e, camiye girmek, çıkmak, derse başkadan uğraşmak, arada canlı su istiyor. E, ona gel vurmak lazım biraz. E, ders bilsin de içersin e, Eşiyle birleşmek istiyor. E, şey yok namaz geçmiyor, kaçmıyor, eşi hayız halinde değil, nifes halinde değil, mesela, meşrudur. Ama ve lakin e, sabah namazı geçecek, bankuşu ilalana kadar güneş doğar, namaz kaçar sana mesela, gayrı meşru olur E Nefsin arzularını böyle ne yapmak lazım? E, Şeriatın mizanında, tartısında tartmak lazım. Ondan sonra efendim,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 Ya şimdi insan kadar gece diyelim yani nedir? Beşe kadar, yani oruç tutacak ama yemek içmek cima serbest mesela. E sen hele ki Ramazan gününde, Ramazan gününde, beşten sonra hadi karı yapalım. Olacak mı şey i̇şte mi? bu heva. E cima etmek meşgurdur bu vakitte istediğimi nefsin köte arzusuna girdi. Oruç duyurken su istedi,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 böyle bir şeyler soka. Bunlar heva. Nefsin kötü arzusu. Yani nefse nefsin isteklerini ikiye ayırırız. Meşru olanlar var, gayr meşru olanlar var. Meşru demek şeriatın kabul ettiği demektir. Gayr-ı meşru şeriatın reddettiği demektir. Zaten akıl seni bize akıl eee karşıtlıklardan bulaşıklıklardan Nefsi şeytanın şerrinden selamette ise, kurtuluşta ise akıl da ne yapar? Şeriatı kabul ettiğini kabul eder. Reddettiğini reddeder. Çünkü şeriat zaten makuldür, meşgul olur. Yani Allah Teala zararlı bir şeyi emretmez. Faydalı bir şeyi nehyetmez. Neyi yasaklıyorsa mutlaka onda zararlar var. Maddi, manevi, bedeni, ruhi, toplumsal, istimai, iktisati bütün yasaklarında taizinden tut, rüşvetinden tut, yalanından tut. Yani şunlara bütün haramlara bir bakarsanız bunların hangisi lazımdı diyebilirsiniz. Allah bunu niye yasak ediyor ya bu lazımdı diye. Hangisine lazım diyebilirsiniz. Bir bakın şu haramlara bakalım. Bütün haramlar de memleketi dünyayı batıra çeker. Bütün helallara bakın hiç zarar var mı helallar? Hiç zararı yok. Onun için e, maruf, münker, Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Estağfirullah. Ya evredinâ menûk. Ey imanetmiş kullar. Hele küllüküm âlâ ticâretin. Size bir ticaret göstereyim mi? Çok canlı bir iş. Öyle ne altın'a benzer, ne euro'ya, ne dolara. Çok canlı. Yükte kaç bin, kaç milyon, kaç milyar. Tüncihi kubun adabilerin. Sizi canınızı yakacak, büyük azaptan kurtaracak bir ticaret var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 Bak, kokusu yok, tadı yok, suyu yok, yalan, ham, halat bir şey. Sizin imanınız böyle bir şey. Yeniden bir taze iman, bir düzgün iman, tecdid iman. Buyurun. <gülüyor> eşkezü ya adet illallah ve eşkezü abdu resul. Bu şehadet şimdi yeniledi mesela. Bir, bir saat evvel bayat diyor, iki saat evvel bayat diyor. iman <gülüyor> ekun, İmanlarınızı tazeleyin. ''Bikavli la ilahe illallah muhammedin resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem'' Bu sözde imanlarımızı tazeleyin. Eğer iman eskimeseydi, eski tazeleyin buyurulur muydu? Demek eskiyor. Yani eski derken, günahlar devreye girerken nuru, ışığın parıltısı biraz azalıyor. Yeniden bir düzgün iman edin, zikirsiz durmayın, gafletle yapmayın, hep Allah deyin, hep ben düşünün, beni hatırlayın, ve tüccâ-i yöv Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bir envalikun mallarınızla. Cekât malladı kurban malladır, sadaka malladı Allah yolunda gazaya çıkmak malladır, atın deveni almak, sürmek malladı Allah yolunda bu kadar gayret ettiler. Emri bir muharefa çıkmak mallan düan millete yükolsun, Beni arabandan gezdir, yemeklerini ısmarla, ee ben de vaaz edeyim. Bazı kocalar böyle ederler, üstüne para da isterler. O, olmadı. Çünkü Merya buyurdu mallarınızla cihat edeceksin. Kendi malını koyacaksın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicreti çıkarken, Hz. Sıddık radıyallahu iki tane deve hazırlamıştı. Yola çıkmak için ne buyurdu? Paranla olursa, paramı veririm, deveyi al. Dedi ya Rasulallah ben bunu sana saklarım. İşte yemledim, yetiştirdim, besledim, bir gün hicret izni gelecek diye bekliyordum. Buyurdu ki ben malımla da cihad edeceğim. Onun için ben parayı vereyim. Kendi bireceğimin parası ben vereyim. Allah yolunda cihad edeceksiniz mallarınızla, ben fizikum canlarınızla. Şimdi yollarda adamlarla karşılaştım. Yani 40 türlü insanla karşılaşıyorum. Ama güzel adamlarlarla karşılaştık. Somali'den mübarek adamlar, hepsi bütün tutam sakalları, güzel, emrimi maruz cemaatleri, çıkmışlar, adamlar memleketlerinde aşkı ölüyorlar, çıkmışlar millete vazetme. Neden? E aşkı utanı öpsen gitmesin ki. Ama dinsiz imansız ölürsen cehenneme gidersin. O için bütün, bütün dünyaya vazetme çıkmışlar. Her sünnet insanlar, onu, ben dua istedim Allah'a da. Ona benden dua istedim. Ben, ne dua edecek halim var? Ama o insanlar hoşuma gitti. Niye? Ee, Al kadar bir ekmek, bir su, bir şeyler, yiyorlar orada sabah namazından sonra dünyanın bir taraflarına gidiyorlar 40 gün, 5 ay, altı ay, bir sene gidiyor millete namaz kılın, şehrin yapın, böyle yapın. Mallarınızla cehal edeceksiniz, canlarınızla cehal edeceksiniz. Çekeceksin Allah yoluna biz nerde? Biz buraya gelemiyoruz. Buraya zor geliyoruz. Haftadan bir derse zor geliyoruz. Sizin günahlarınız yok mu? Siz affolmak istemiyor musunuz? يَغْفِرْلَكُمْ <gülüyor> ذُرُوبَكُمْ iyi de emrederseniz, kötülükten nehyederseniz, malınızla, canınızla bu İslam'ın dünyaya yayılması için gayret ederseniz...'' nerede ya? Diller gibi bir şey yok. Allah'ım ya Rabbi ya Rasulü! Araba, Acemi, bütün milletler, güç güçler dünya derdine kafirlerin modalarını peşinde, onların sanatlarına hayran bir şekilde, filmlere, dizilere kapılmışlar kaptırmışlar, yeni marka, arabalar, cep telefonları, yeni, yeni çıkan teknolojik aletler, falan felan Hiç Allah Teala hesapta yok ya. Bize ne emrediliyor, biz namazımızı kılalım, cemaati kaçırmayalım, Mübarek Cuma getirelim, ilim meclisinde bulunalım, millete vaaz edelim, bu milleti davet edelim, biraz Allah dedirtelim birkaç kişiyi haramdan kurtaralım, içkinden, kumbaktan, zinadan gelip getirelim. Biz bununla gideceğiz Allah'ımız olsun bu yarayacak bizi. Anlatıyoruz, maruztan geldik buraya. Yani malınızla, canınızla cihat ne demek? Enbib-i maruz. nehyan münker Alsam bir adam getirsen, araba parasını versen malın da cihattır. Ya otobüsün, metro neyse ben vereyim seni falan gel. Veya giderken gelmişler sana bir yemek ısmarlayayım. Eki adam yeme da gelir bazısı. Orada malınla çatır. Allah ya. Gittin arabamı aldın adamı evinden. Ya gel kardeşim sohbete gidelim. Ay kapisti ne yapacak? Canım e, afede vaktinden, arabandan, saatinden. Nerede bu işler? Evet çok iyi. Evvelce millet o otobüsler, külübüsler tutarlardı ve daha milleti doldururlardı, külliyelere getirirlerdi, bağızlara, hittiklerlere he, he, getirirlerdi, hep millet namazlara başlardı. ne oluyor? Şimdi kendi adam kendini zor kıpırdatıyor ya. Nedir bu dünya bu kadar, nedir ya? Krallar ağalar paçalar, hepsi gitmiş, yatıyorlar mezarda ya. Bu kalmadı kimseye, bunda fayda yok. Görüyorsun işte bu Dünyanın bir gemi nezif parkçı nereye nerede ki? olmanın olman nerede bu var ya? K 42 milyar dolar serveti var. Öbürünün bilmedikleri ne söylüyor? Kaç defin kaç ne kadar serveti var? Milyarlarca dolar Ne oldu? Herhangi bir operasyon oldu? Hüsrü var böyle kaç milyar dolar serveti var? Elbette. Suutun su, 80 milyar dolar. 80 milyar dolar. Ne, nedir bu para? Ne yapacak? Ne yapacak? Bu parayla kaç milyon adam Müslüman olur ya? Bütün Afrika Müslüman olur. Afrika'nın yasını hıristiyan ettiler ya. Yaradan fazlası Hristiyan ettiler Afrika'ya. ya. Bunlar fakir, aç, gidince bunlara güzel hocalar, alimler, vayetler, hafızlar, millet Müslüman olurlar, millet cennete gider ya. Ne olacak para, para, para? Yediğimiz ben de hiç onun fazlasını yiyemeyiz ki. Patlarız, ne yiyeceğiz? Biraz ahirete dönelim, biraz nefsin keyfine uyumayalım. Allah'ın emrettiği şeyler, maruf. Yani akıl da bunu güzel kabul ediyor, din de bunu güzel kabul ediyor. Zaten akıl seripçe dinden ayrılmaz. Yani faizin, kumarın, içkinin, zinanın, yalanın, gıybetin, iftiranın bu kadar haramların bir tanesinin bir fayda olduğunu hangi akıl söyler ya? Din yasak ediyor, akıl anlıyor bunu. Allah sana anlamam için akıl verdi. Mümkün reddedilmiş. Bir şey din reddediyoruz, akıl da reddetmesi lazım. Ama senin de aklın değil. Aklın yerinde değilse nefsinin arzusuna esirse akıl Ruha tabi olan taraf var, nefsin tarafı olan. Kimisinin aklı nefse uymuş. Bu akıl uyuntu. Nefse uyarsa o akıl da hep kötülük ister. Böyle akıl olur mu? Akıllıktan çıkmış o. Zıvanlardan çıkmış. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri, tabirleri nasıl geçer? لِعُلِ النُّهَا لِعُلِ اللّٰهَا Ayetler, ibretler, dersler, vazlar, emirler, yasaklar, Hidayetler, Kur'an'da nur var, rahmetler. Kim için? Halis akıl sahipleri. Halis, karışıksız. İşte diyor, akıl sahipleri demiyor Kur'an. -el Elba, lübbünce midir. Lüb, öz demek. Yani cevizi bir kabuğu var, kışın. Bir de içinde yenilen tarafı var, özü var. Kesek orasındadır, mikami orasındadır. Kabuğu, baştan yeşil olur, sonra kahverengi işte, üzerinde bir zar yırtılsın mesela kahverengi kabuğu çıkar, Efendim, kas katı bir şey Bunlar dişlenmez, bunlar yenilmez, bunlar. Ama bunu ben yiyeyim dersen, fayda yok. Hem dişine zarar verirsin, mideye zarar verirsin. Ondan sonra açarsın, içinde bir daha zar çıkar, o zarda da acılık var. O, o zarı da yiyeyim desen, Peki cevizi onunla yesen o zardan dolayı cevizin içindeki tadı dağlamasın. O da bunu acı edecek. O zardan soyulacak. Ondan sonra bunun özü var. İşte aklında böyle özü var. kabuğu var, bir var. Aklın kabuk tarafı ancak yemek, içmek. Efendim benzin çıktı, euro düştü, senetler şu oldu, vergiler yükseldi, şu arttı, şu indi, şu çıktı. Akıl bunu yani karın dünyevi, halki karlar, zararlar, canın istediği şeyler, beğendiği şeyler, hoşuna giden şeyler, yemekten, içmekten, katıldan, erkekten, neyse. Herkesin, cinslerin kendi karşı taraflara karşı. Meyilleri var, istekleri var. Ama bu dü dünyalı bir şey. Bunda fayet anlayacak akıl olmaz bu işte. Bu kabuk tarafı. Ne zaman özüne iner? Halis hafı sahipleri, bunlar sıralı zikrederler. Ayakta, oturarak, yan yatarak, devamlı tefekkür, Allah'ın ayetlerine bakmak, kurban olurum Allah'ım, neler yarattık bu kadar. Ne ayetleri var, ne delaletleri var, ne ibretleri var. Allah. İstediği yeri sallıyor, istediği yeri durduruyor, istediği yeri yıkıyor, istediği yere kasırga yolluyor, istediği yere yağdırıyor, istediği yeri kurutuyor, istediği yerde bitiriyor, istediği yeri yeşertiyor, istediği yeri çürütüyor. İstediğini öldürüyor, istediğini dirip diyor. Şu alemler, melekler, felekler bütün hepsi O'nun, O'nun yönetiminde. Amerika nedir ya sen? Birkaç tane kafirlerden korkuna İslam'a bırakacaksın. Olacak iş mi bu? Bize şöyle ederler, böyle ederler. Edebildiler mi Osulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Ede Dünyanın da olur, toplansa edemez. Ama sen imanı tazele. E inananlar yeniden iman ediliyor. Neden? E Allah'ın gücüne bir inan durum yok dergi. Az daha diyeceksin de Allah Amerika'ni baş edemez harşa. Öyle bir düşünce var ya. Yani. Neyse i̇şte oraya işgal etti, buraya işgal etti, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Ama Müslümanlar adam değil, hariç akılda değil. Haramlardan, neyden, havayı, nefsin arzularını engelleyen akıl yok. Aklı gitmiş, hesin olmuş nesnilerinde ya. İnne ayatin Bu kadar geçmiş kavimler batıldık, helak ettik, <gülüyor> kafireyi efsane ettik. Nerede Bizans? Nerede şu? Nerede bu? Bu kaç bin senelik tarih var şu durduğumuz yerlerde. Nerede geldiler gitti için? ayetler var. Nühye sahipleri için. Nühye, nühiyenin cemi, Yani çoğulu. Nühye ne demek?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 bir de meşru istekleri vardır onlar yerine getirilmelidir. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a ne buyurdu? Estağfirullah ya Davud inna ja'alnaka khalifatan fil seni yer yüzünde ne yaptık? Halife. Keyvan belle Allah Teala'nın khalifasıdır. bütün insanlarda halife eder. Adem babamız ilk insan halife olarak yaratılmış. Şimdi esas tabi halifenin makamında olanlar alimlerdir. Tabi alimler içinde de katılan yani mahkemede hüküm verenler, sen haklısın, sen haksızsın diye hüküm verenler kim adına hüküm veriyor aslında? Allah adına hüküm veriyor. E tabi şimdikiler de bakma şimdikiler efendim belediye verdiği yetkiyle, yok Amerika'nın verdiği yetkiyle, yok Fransa'dan aldığımız, düzenlen. Yok İtalya'dan getirdiğimiz düzenek ya falan. Koştur belki de. Benim koştuğum başka bir şey. Bir kadı, bir hakim e, e, ayetten, hadisten haberi olan bir müchtehi tabii müchtehi bulamazsın ama kadrını, hakimliğini yapacak fıkıhçılar vardı. Ya e bura gittiği var gitti. Bir şey sorduğum var gitti. Ne yapmayacak? Nefsin arzusuna göre hüküm vermeyecek. Böyle yani bu cengeder olan yambulayı bunun lehine fetva vereyim. Çünkü neden? Sonra bundan hediye çok gelir. E şimdi arkasında bu adam beni memnun eder. Ama bu çulsuz fakir şimdi buna haklısın, dezemdet bir kilo helva bile getiremez yani. Diye. İş yapma. Sen Allah'ın adına hüküm veriyorsun. Allah'ın adına halifeli yapıyorsun. Bu hocaların çok acayip işleri var. Bu hocalık kolay bir şey değil. Allah adına fetva veriyorsun. Cahizdir ne demek? Değildir ne demek? Helaldir ne demek? Haramdır ne demek? Bak çıkıyoruz bu kadar programlara bize soru soruyorlar. Biz kafamıza göre serbesttir, helaldir diyebilir miyiz? Bu yetişe sahip miyiz? Ey Davud biz seni insanlar e, seni yeryüzünde halife yaptık. فَحْقُمْ بَيَنْ نَازْبِ hak İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Yani adaletle ile hüküm ver. Yani Allah'ın sana gösterdiği ile hüküm ver. Başka ayet-i kerifede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اِنَّ اَزَيْلَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اَوْلِحَقِّي Biz bu kitabı sana hak ile, hikmetle, doğrulukla indirdik. İçin, اِنَّا عَلَيْنَ الْنَاسِ İnsanlar arasında karar vereceksin. Neyle? Ne göre? Nereden aldığın yetkiye kayanarak? بِمَا اَرَاكَ Allah'ın sana gösterdiği ile. Kur'an'da ne gösterdim sana? Onlar hüküm vereceksin babana da anana da yakınına, uzağına harbetmez karına zararına olmaz nefsin keyfine uyma ve lâ tekûn yil hâinye hâsîmâ sakın zainleri tutup da suçsuzları efendim mağdur etme Allah Allah harbetmez maşa ama ha kızım sana diyorum ha geldim sen işin ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık insanlar arasında hak ile hüküm ver la تَتْتِبِعِ الْهَوَٓا Nefsinin arzusuna uyma. Bak Davut Aleyhisselam'ın peygamber e ne diyor? Nefsinin keyfine, isteğine uyma. Can ister ki şu suçlu olsun, şu suçsuz olsun, can ister ki bu kazansın, bu kaybetsin, can ister ki bu ilerlesin, bu gerilesin, can ister ki bu öne gitsin, bu geri kalsın. Olmaz! Adalet var, hak var. Kafana böyle iş yapma. فَيُضِي <gülüyor> لَكَ Sonra nefsinin arzusu ne yapar? Seni Allah yolundan saptırır. o peygamberi ne diyor? Kitap sahibi ya. Dâvut aleyhisselam. Nefsinin arzusuna uyarsak diyor, seni benim yolumdan saptırır. O düşün nef nefse tabi olmayacaksın. İnnellezîne yazullûne Allah'ın yolundan sapıkanlar var ya, Kur'an'ın hükmünden ayrılanlar var ya, ayetten, hadisten dışarı çıkanlar var ya, لَوَمْ عَدَابُ شَد۪يۜ bunlara çok şiddetli azaplar olacak. Niçin? بِمَا نَسُولُ يَوْمَ الْحِسَابِ Hesap gününü unuttukları için. Hesap günü. Yani bu şimdi sadece mahkemede hakim olmak, e kadı olmak,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 azı çoğu şey etmez de 500 lira mesela fark edecek. Kalkmış 3000 lira diyelim. Var efendim üç tane çocuk değil mi? Birisi, ikisi olan birisi kız mesela. Bir dekari, misli erkek, iki kız payı alır. Çünkü kızı kocası bakmakla görevli. Kocası bakmarsa verisi yani bakamıyorsun, babası var, amitası var, suçusu var. E o kimsesi yoksa beykül mal, devlet bakacak. Kadını devlet çalıştıramaz İslam'da. Kadınlar otururken kocası velisi yoksa kadının, devlet ona bakmak zorunda İslam'a göre. Kadına demez ki İslam devleti, çık dışarı çalış. Öyle bir şey İslam'da yok. Bakmak zorunda. O düşün kadına onun için yarın veriyor buradan. Neden çünkü kadınlara bakma yükünü kime vermiş? Erkeğe vermiş yani onun için. Kıza da buradan yarısında çok iyi bir para yarısı. Erkeğe de diyor ki çoluk sen bakacaksın, evlenecek, nafaka evleneceklerine ona tam veriyor. Buna da nasıl senin başkası bakacak ama yine buradan da bir hatırın olsun, ee, müşrikler gibi kadına miras vermezlerden o çok kötü bir şey, kadına mutlaka miras verilecek. Ama şimdi burada e, diyelim ki Allah'ı dinlersen 500 lira eksik alı Fransız kanunları dinlersen 500 lira fazla alacaksın yani 500 lira oynamış diyelim parada bu 500 lira için din, iman, kitap bu kadar ahiret hesap günü var hepsini unutuyor ne olsa olsun diyor ben diyor 500 lira fazla alacağım arkadaş halbuki bunun ıı, şey var sözlü o kadın hak eden muhtaç ise oğlan çocuk da muhtaç değilse o kendi hakkını herkes alıp razı ol ondan sonra diyebilir ki abla, bacı neyse ben sana yara atıyorum, da sana bağışlarım onu da bağışlayabilir, İslam ona izin veriyor. Sen daha muhtaç durumdasın, benim durumum iyidir. E dese bağışlar. ve desene ki abla, iki erkek kardeş işimiz var, gücümüz var, senin bir şeyin yok. Hepsini sana bağışladık. Helal olur o zaman. Ama şimdi o hakkını vermezken de Allah ona vermiş var hakkı şimdi, zorlanmanın alamazsın. Hesap gününü unutmamak lazım. Bir yüz lira için, beş yüz lira için, bin lira için ahiret unutulur mu ya? Yalan yere şahitlikler, güçlüden yana olmak efendim, güçlüyse onu tutmak zulme uğramış masumunu efendim yardımsız bırakmak neymiş ben onun tarafını dolusan para da pişirirler bunun buna zulmedenler çok güçlü onun için ben bunu e, göremem, gözetemez nelerde neler neler şahitlikler Allah için ya sen burada mıydın buradaydın? ya bu böyle olmuş mu da? Ben duymadım ya niye böyle yapıyorsun? Duydun da ya şimdi duydun diye değişimini de karşıtıyorsun başı başa çalır ya duydum ben bir şey duydum. adam adamın hakkı yeniyor orada. Sen de sen de duydun bu bunun bu buna emanet verdi bu mal bunun değildi, bunun bunundu desen malını kurtaracak da ben. ben duymadım ben bilmiyorum kimindi bilmiyorum orada duruyordu bir şey ama öyle yapma yapma yamukluk yapma değmez vallahi değmez para için değmez ya dünya için değmez ne yapacaklar seni ya en fazla ne yapacaklar seni nereye geçirecekler seni en fazla gelirse reisi cumhur olsun yani. ondan ilerisi yok ne olacak ölümden mi kurtulun hastalıktan mı kurtulun yaşlanmaktan mı kurtulun neden kurtuluyorsun ki bir şeyden kurtuluyorsun hesabın daha artıyor fatura daha ağırlaşıyor nefsin keyfine uyma Haktan, kitaptan, şerhattan, sünnetten, ehli sünnetten ayrılma, Hevaya uyma, seni Allah'ın yoldan saktır. Evet, bu profesörmüş de, bununla da bir görüşü varmış, olmaz. En büyük profesör olsun, Kur'an'a, sünnete muhalif, ehli sünnetin cumhuruna muhalif, bu kadar büyük deyiklerin tersine görüş olur mu ya? Ha bu da bir fikirdir, olur mu öyle bir fikir? Ne biliyordu bu bunu? şey diyorsun. İnan ediyorsun bile ya. Nasıl görüştür? Ben şaşırıyorum, kalıyorum ya. Kur'an'da helal edilen bir şey adam haram diyor. adamda sakalı var buca diye ya bunları görüştür diyor. Olanıyor. Ben şaşırıyorum. Bu nerede kaldı Kur'an, Kefsir, Hadis, Fıkı, Hakalit, Tasavvuf? Biz niye okuduk bunları? Niye okuttular bize bunları? Bunlar hakem olmayacak olmayacaktıysa ne olacaktı? Herkes aklına göre konuşan değil mi olur ya?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 şu destek bulunanlar, dinleyenler imanlarımızı sana emanet ettik sen muhafaza eyleyin. O nefese kadar bizimle muhafaza eyleyin. Ölürken de maçlara kalkarken de bizi eni sünnet itikadıyla beraber haştayla eylarım. Amin. Amin. Amin. başka bir artı kelimesinde ne bu buyuruyor e, Tabii gerisi de var fermanent daha feydacâ et iddâmmetül kübûrâ büyük bir belan koptuğu zaman öyle depreme mepreme benzemez 5.6 7.2 falan benzemez Büyük bela geldiği zaman. Ne demek büyük bela? Gökler, yerler hep sökülüyor. Böyle altı katlı binat çökmesine benzemez. 7 kat gök çöküyor. Ay dökülüyor, yıldızlar sökülüyor. İle şerşi kuruyorak, beden hücüğü mükemmel Güneş gürülüyor. Yıldızlar sökülüyor. Dağlar yürükülüyor. Böyle kusunami, husunami, korsun, kasımaya benzemez. Bir vilayet, iki vilayete benzemez. Bütün çatı kubbe çöküyor. İnsan o gün dünyada ne yaptığını düşünmeye başlayacak. Hiç düşünmez o mı? Ama hesapsız çalıştı. Yaptığı hareketler hesapsız. Konuştuğu laflar kitapsız. Baktıkları, dedikleri, yedikleri, içtikleri, kazandıkları, harcadıkları, aldıkları, bıraktıkları, hiç Sar içinler kader. Haram hiç ya. Bir de Allah adına da helallara mı uyduruyorlar ya? Bir de Allah'ın. Hadi neksine uydun yaptın bir güzel. Onlar diyor ki bu caydır caydır. Allah amen türün şartlarını bozmaklar falan. Ne kadar hesapsız işte ya. İşte ne zaman gök kubbe çatır diyecek herkes ne yaptığını hatırlayacak e hatırlayacaksın da bugün bunun zamanı mı şimdi? Ama tabi bir anda insan e, artık e, elimden bir şey gelmeyecek. E, dünyaya geri dönülmeyecek veya dünya hayatım bitti, e, ahirete de gidirecek gidilecek. E, Allah'ın buyurduğu çıktı bak biz hesap ediyoruz belki de çıkmaz. Haşa. Ama ya, nefis bizi öyle kandırıyor. Ama ne zamanki patlak verdi? Ha, demek ki bundan sonrası da buyurulduğu gibi çıkacaktınız. Bizim elimizde bir şey yok bunu durduracak.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 Yani arş, en büyük cisim, her yeri kaplamış. Ve şa'a kürsiyus sefavaki vel Allah. Allah'ın kürsüsü ne yaptı? Ayet-el ne söylüyor? Allah'ın kürsüsü gökleri, yerleri kapladı. Peki o kürsü nerede? Tabii tamam, gökleri, yerleri dışında. Gökleri, yerleri kaplayan göklerin içinde olur mu? Demek ki dışında. Peki ona kadar... Mel مَلْكُرْسِيُّ فِي arş, Arşın yanında kürsi, o yedi katkörtleri yerleri çepeçevre soğanın zarı gibi kaplamış kuşatmış olan kürsi arşın yanında ne kadar kalır? اِلَّاكِ حَلْقَةٍ مُقَاتٍ fi عَضُ فَلَا Kocaman bir çöl, diyelim dünyada en büyük çöller ne mesela? Sina çölü mü? Ne çölü ne kadar? En büyük çölün ortasına bir bilya, halka halka, bilya derdi Yani yuvarlak bir denir parçası. Açsan çölün ortasına. O ne kadar kalır? Kürsü de arşın yanında o kadar kalır. E sonra da sonradan yaratılmış. Mevla'nın hepsi ol demesiyle olmuş. Ol dediği bir var varolgu cihan. Olma derse mahvolur ol demhema. Allah' ne zorluk var. Celle Celaluhu Celle Celaluhu bir aşkı gökleri yerlerin Cennet çıktı, cehennet çıktı. Cehennem görenlere açılacak. Yani şimdi göz bakarak bakın, yanmak ne demek ya? Ateş ne demek şurada? Ateş yanaştığını görmek ne demek? Ateşin içinde kalmak ne demek? Allah ya vakti bizi. Ateşi tercih ettirme bize ya vakti. Amin. Amin. Ne insanız, ne biçim nefsimiz var? Ne kör kafalı bir şey ya. Kör görürek ateşi tercih ediyor. Femmanantaha <gülüyor> Kim dünyada azdıysa kudurduysa ve azrail hayat et dünya dünya hayatını ahirete tercih ettiyse şimdi film seyretmek bu sohbeti kaçırmak dünya tercih, filmlerin, nedir? dizilerin nedir? geçici sevdik, dünya peşin maç nedir maç? Bunu daha hiç açsokuluyor ya. Ha, sen ne yaptın dünya tercih ettin? Namaz uyuyorsun sabah namaz mı ne? Namaz geçti, güneş doğdun, nereyi tercih ettin? Uykuyu, dünyayı tercih ettin. Zekat vermedin, parayı tercih ettin. 250 lira zekatı var zaten, sanki 40 trilyon. 250 lira zekat onda veremiyor, 250 lira ya. Öyle 250 lirayı hesap etmişler. Versek mi vermesek mi, ne yapsak, ne etsek, vermemek şu 40 çare alıyor falan. Ne biçim iş bunlar? O da dünyayı tercih etmek oğlum. Hacca gitmemiş, zengin adam, durumu müsaade, hâlâ hacca gitmemiş. Haç farz olmuş 10 sene, 20 sene, 30 sene gitmeyen var ha. Ölse ne olacak? İslam'ın bir şartını yapmamış. Ya Paran var, sağlığın var bir adam, niye gitmiyorsun sen? Ha şimdi Kur'an çıkmıyor, şudur, budur, Tabii ne yapıyorsun zorlandı? Kaçacak hali yok, gizli gidecek hali yok, o Kur'an şu başka. Yani, ama sen elinden gelen kaygını yaptırdın mı? Gereken mür müracaatlerini yaptırır dünyayı Dünya enerji, faiz 10 lira 20 lira fa olacak, faiz alacak, ateşten nasıl olacak? Cehennemden nasıl olacak? Yetimin malını yemek, çocuğun babası yok, parası var babasından kalmış, çocuğun bir şeyden haberi yok oradan aşırmak, yemek işte onu kendine kaydırmak biraz. ateş yemek yani ateş yemek, acayip acayip dünyayı tercih evlenmiş, ayrılmış mehir vermez, kadının mehri var, kadına boşalmış, e kanunlarda bunun bir şey yok e diyelim, tespit, kayıt, kuyucu yok yaptırımı yok yani kadının mehirini vermez, Allah ne zulümler ya hep dünyayı tercih, hiç de i̇şte bir hesap günü var ya, bu yetimin hakkını sorarlar, bu kadının hakkını sorarlar, yok Herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yani kime ne kazık atabilirsem, kimden ne koparabilirsem o uyanıklı tutsam geliyor. Halbuki ahirette önüne azap çıkacak. <gülüyor> i̇şte kızgın ateş binlerce sene tutuşmuş, tutuşturulmuş kızgın ateş. Onun sığınağı, parınağı sokulacağı yuvası o ateş nasıl ki çocuk kaçtığı bir anasının koyuna o da diyor mahşerde o kadar sıkışacak sıkışacak elli bin sene güneşin altında yanacak, ezilecek eriyecek, kendi telinin gölüne futbol olacak artık diyecek ki yani cehennemi bir gösterin bana da çocuk anasına sarılır gibi cehenneme bir tanıyım şöyle çünkü cehennemden beter edecekler mahşerde mevavudunu el-kariyanda ne diyor? Emmame hafifle mavasıle kimin mizanda sevabı günahı tartıldığı vakit hafif gelirse sevapları ağır basarsa günahları fe ummuhu haliye um ne demek um Arapçada um anne fe um onun anası Haviye haviyedir diyor ve madraka mahiye haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir söyleyeyim sana da anlatıyorum ne aron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 homoseksüelliklerle, felaketle, beş kuruşluk ders etlerle. Ya bunun helali yok mu ya? Allah sana helal etti evlenmeyiz. Yok işte illa o nefsin kötü harfesini onu düşürüyor oraya. Hep dünyayı tercih. Ya önümüzde sonsuz bir hayat var. Şuranın yemesine inandık, içmesine inandık değil mi? Namazsız durulur mu? Cemaatsız durulur mu? Zikirsiz durulur mu? Allah'a yalvarmadan olur mu? Dua yapmadan olur mu? ee başın sıkıştı başladın Allah Allah deme e, şimdi mi? firavın gibi şimdi mi iman ettin derler adama niye Gürsü aleyhisselam gibi önceden beri teşbir yapmıyorsun balın karnına düşsen bile çıkarır Allah seni ama teharra filallâhu fûrrahâ ya arif keşişirte rahat zamanda Allah'a zikirle, ibadetle, hamdle, şükürle iyi tanın ki zor zamanda da Allah seni tanısın Allah tanımadı yok ama öyle tanımak var öbürsünü tanımak var dost olarak bilmek var düşman olarak bilmek var keyfi yerindeyken de bize arardı sorar bizi zikrederdi diye bilmek var bir de başa sıkışmadan Allah demez diye tanımak var kötü mü şey bu firavunlaşmanın bir lüzumu yok şu rahat zamanlarda Allah diyelim de dar zamanda da Allah da bizi kurtarsın Celle Şahin Celle hatta hiç bela vermesin Amin. Amin. lüzum var belayı düşüp de kurtulmak istemez Belası tut istersen. Allah meni eselük el. Afiyet et. ve âlafra. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bırakmazdı bu kelimele. Her sabah akşam okudu. Zelzele duası da diye geçer. Yazdım geçen derket deme yazıp bilmiyorum. Dualarım kitabında var. sayfasını bulursanız söyleyin millete söyleyeyim. Hiç bir sabah akşam bu duaları okumadan o etmez. Tabi onu okuduğu çok. Allah meni eselük Affe! Ya Rabbi bağışlanmak istiyorum. ve afiyete belasızlık istiyorum. Fi dünya ve Dünyada da ahiretlere belasızlık istiyorum. Elimden dışarı çıkart çıkartılmayayım. Yollarda kalmayayım, açsızsız kalmayayım, korku kalp vaziyette kalmayayım. Bak afiyet demek? E de Allah'tan afiyet versin sana afiyet. Allahümünaleyhisselatü <gülüyor> vel afiyete. Ya Rabbi belasızlık istiyorum. Fi dini evvela dinime imanıma bela vurdurmamanı istiyorum. Çünkü bir adam âmentüle kadere inanmak şart değil dese onun imanına bela vurdu. Yahudin Hristiyan cennede gidecek dese diyalogcular gibi imanına bela vurdu. Allah. Görüyor musun şimdi? Dinime bela vurdurma. Ve dünyayı, dünyama da vurdurma. Ve ehli, aileme de ve mani, malıma da hiç bela vurdurma diyor. Allah meskur rahati ayıplarımı ört, rahatı korktuklarından emin kıl. Allah melaküm indi metrak. Ya Rabbi beni azabından emin kılma. Yani beni böyle bana bir şey olmaz havalarına sokma, devamlı korkut. Melaket cehni sitrak. Beni ördüğün perdeni benden söküp çıkartma. Yani beni dost düşman uzununu da çıklatma, rezil etme. Allah mahfuzun beni edeğe önümden gelecek belalardan ve sadece ardımdan gelecek belalardan Doğan yemeği sağımdan gelecek, vahişim ayı solumdan gelecek ve müfevku üstümden inecek bütün belalardan benim muhafazayla Allahümün ya'udu ve azametike enü tealem tahti Ya Rabbi ayaklarımın altından yerin dibine batırılmaktan senin yüceliğine sığınırım bak işte zersere ay aşağı taraftan diyor batırılmaktan senin azametine sızdırım. Niye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu dua yapıyorum? E Allah'ı zikretmek için, Allah'a rahat zamanda yalvarmak için, Allah'tan haberi olduğu için. Rüzgar esse camiye koşuyordun namaza, fırtına olsa camiye koşuyordun namaza, güreş tutulsa namaz, ay tutulsa namaz, niçin? Küsüf namazı, husuf namazı, ne fıkıhta bunlar? Çünkü Allah'ın ayetleri var, buca ayetleri var. Allah gösteriyor, kendini gösteriyor. Ben varım diyor Allah. E sen de ya Rabbi varsın desene. Ondan sonra haberlerine bak. Aa oraya şöyle mi olmuş? Aa orası yıkıldı? Burası mı göçtü? Sana olmayacak olmayacağına malum. Yağmur yağışı seçirse bugün size yarın bize demiş adam. O zaman rahatken sığınsak ya Allah'a. Dua ne bu nefsin keyfine uymak ya? Tuzun kurutu yerinde soban yanıyor, ocağın tüküyor, kestaneler pişiyor. Aa, sen sende diziler, filmler, oku bir sure. yok. Biraz tefsir oku, yok e, biraz hadis oku, yok. E, Hocam sohbeti dinle. yok. Ne sen hiç? Maç kaç kaç, şu dizide ne oldu, şu kimler ne yaptı? Nedir ya sen dünyaya oynamak mı verdin? Oyuncak bu dünya. Görmüyorsun bu kadar ölenleri, gidenleri. Sana kalacak bu dünya? Kim azarsa, kudurursa, dünya hayatını tercih ederse varacağı, sokulacağı yuvası cehennem olur. Ve emmâ men kâfemekâne Rabbi. Kim Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğinden korkarsa, şimdiden korkacak. Beni Allah hesaba çekecek diye. Ve ne ennefsealli Nefsini kötü arzusundan engellerse,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 ben yemiyorum diye mesela kansızlığım var, devirim eksik, kanım eksik, devamlı bana yiyorlar, et yediğe yemen lazım, falan filan i̇şte ben çok yemiyorum ama şey yemek lazım, yani bir zaruret, şunu ye diyorsun mesela vücuda lazım ihtiyaç, bunlar yenir. Ama sen şimdi efendim her gün kuzu çevirme, tandır, kebap, bu efendim yüz birden ne oluyorsun? kadar ne olmaz? Devri çevir, gitsin gelsin, ondan sonra kaç kapak gidiyor, kaç kapak geliyor. <gülüyor> Hz. Cabir'e bir kilo et almış dedi bir şey geliyor, Hazreti Ömer Efendi gördü onu, ne oldu dedi elindeki et aldın dedi, niye dedi, canı işte Ya dedi, E yaa dedi, siz canınızın her istediğinizi demek alıp yiyorsunuz öyle mi dedi, Hazreti Cabir de neye uğradığını şaşırdı adam, ne yapmıştı bir kilo et almış ya, bir şey yapmamıştı ya, ama Hz. Ömer'e çatarsan işte öyle olur, Demek dedi canınızı en istediğini alıp diyorsunuz. İyi dedi. Görüyor musun? Ya ahirette siz dünyada lezzetlerinizi tükettiniz. Delirse size ne olacak dedi? Eddertüm tayyibacımun fihayacımun dünya. Yani Hazreti Cabir gibi sahabe kıymetli insanlar zaten çok az bir şey buluyorlardı. Ama yine de Hazreti Ömer yine bir ne yapıyor? Sıkortayı gel gevşekli olmasın diye. Hasat etme falan olsun bu et haram dedmiyor. Ama demek çok iki elin yani canın ne istiyorsa alma. E külleme işte el tu ekel Ne canınız istiyorsa yiyorsunuz he. Evet Allah tabi bizim muz canımız çekiliyor. Manavdan muz var. Muz helal mı? Helal. Helal. helal. Cebindeki para da helal mı? Helal. helal. O zaman bunu almak helal mı? Helal. helal. Yemek helal mı? Helal. helal ama işte o evliyavulları da biz anlayamayız şimdi onları işte başka biz iç içmeyelim yeter yani <gülüyor> domuz eti yiyemezsek kurtaracağız biz çünkü öyle mubahları hiç durabilir mi? ne var bunda mı ya tamam be, kardeşim? canın her istediğini alma diyor işte ben diyor tam alacağım bu huzur yiyeceğim hemen bu ayet aklına geliyor kim Allah'ın huzurunda duracağını düşünür de nefsini kötü arzudan engellerse Tabii bu kötü arzu sayılmaz kökün arzu sayılmaz ama e tabi ki biraz fazla yemek fazla içmek icap eder fazla su içmek fazla uyutur değil mi? şeytan Yahya aleyhisselamla karşı karşılaştı. Yahya Selam dedi ona ki e, ey İdris dedi herkese bu kadar oyunlar ettin bana da bir şey edecek mi ya sen Allah'ın peygamberisin sana nasıl dokunacağım dedi ya bir şey yapmışsındır ucundan kenarından dedi bana da bir şey yaptın mı söyle söyle ben söyle falan ya dedi Biraz dedi, arpa ekmeğini bir akşam fazla kaçırttım, dedi. Arpa ekmeği yiyordun, dedi. Böyle biraz teşvik ettim, bir şey ettim. Yani şeytanın böyle süslemeleri var tabii ki. Biraz arpa ekmeğini fazla kaçırttım da, dedi. Teessülü gece namazını kaçırtamadım da, dedi. Biraz geç kaldırdım seni, dedi yani. Bana da kârse, beş dakika az zikretse şeytana kâr yazılıyordu. Vay dedi, öyle yaptın ne dedi. Vallahi dedi, bir daha tok karnına uyursam dedi. Efendim, karnımı doyurursam dedi, yemin etti. İblis de dedi ki ya oradan bir yol buluyorduk giriyorduk dedi ya vallahi dedi bir daha bir insana doğruyu söyler. <gülüyor> ben de dedi yolumu tıkattım kendime. Yani peygamber olan bir zat bile ne diyor, bana ne oyun diyor bana bir de bakıyor diyor. <gülüyor> ya yok diyor var diyor bir şey yapmışsındır diyor. O demek yani arpa ekme. Ediraz fazla yemiş bir şey ki bu haram değil mekrut değil. Mubahtır ama işte onun geçirisi dolayısıyla o içmeyi teçikliyor, o e, uykuyu biraz artırıyor falan derken gece namazına mal oluyor kiminin sabah namazına mal oluyor yaa hele film seyredeyim, gece seyredeyim derken gecelerin namazı kaçırıyor sabah, geceler getiren ne olacak kim Allah'ın zorunda duracağından korkarsın nefsini kötü arzudan engellerse Tabii ben size muz yemeğin, karpuz yemeyin demiyorum. Ama böyle bir tas çerezide alıp fıstık, badem bilmem ne üzüm ki. Ya tamam yani biraz yenir. Ama doktor bile değil düşünmeniz, 4-5 tane badem gelsin, fındır fıstık, 3 tane 4 tane sen kalkıyorsun. Leğenem diyorsun ne kardeşin? ya. <gülüyor> yani kilim dikele kadar. Ya 3 saatte yenmez de. Değilmez boğaz sen? biraz sen? Birazdan insan hattı verecek yani. Yani yemeni de uçurmaz. Yani ya Rabbi bu tabip fazlaya kaçıyor kaçıyordur. Ee, onun için sen bana bunları helal ettin, hamdolsun. Ee, i̇htiyacı bu gördüm. Bunu da durmak lazım yani. Ancak e tabaktaki leblebi bitene kadar yeceğine bittiği zaman bir de elini böyle o filme bakmaktan elini böyle boşa dağıtıyor böyle. bir de bakıyor bana? Yok falan. Hanım yok mu bana? Yok diyor. Ya bitti diyor. Ne yapıyorsun? Niye bitti ya falan? Olsa yiyecekti. Acaba bitene kadar zorlamaz ki bu işi biraz haddini bilir insan. Nefsinin biraz arzularını efendim, e, frenlemek lazım. Gel de bakalım, bana anlat. Ben size anlatıyorum ya, şimdi işte ona kim anlatacak? <gülüyor> Allah anlatacak bana. Kurban oldum Allah. Anlatır öyle bir anlatır adama ki. Fe innel cennete şüphesiz cennet hi el me'vâ. İşte nefsinin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 Sevgilinin her işi sevgilidir. O makama erersen sorun yok. E dünyayı cennete çevirebiliriz. Neyle? Rıza makamını kazanabilirsek cennete çevirsin. Çünkü neden? E Rabbim böyle istiyor. Onun istediğinden iyi bir şey olmaz. O benim şerrim istemez. Onun her yaptığı hayır var. Ben şimdi anlamıyorum bunun altında hikmet var. Ama işte vaaz ederken kolay, dinlerken kolay. Başına gelince başlar bağırma beni mi buldu diye. Allah muhafaza ya Rabbi. Bize ya Rabbi hükmettiğim hiçbir şeye karşı itiraz nasip etme ya Rabbi. Amin. Dizimizi dövdürme ya Rabbi. Amin. Yakamızı ipratma ya Rabbi. Amin. Keşke bu böyle olmasaydı dedirtme ya Rabbi. Amin. Önceden dua ettir bize ya Rabbi. Amin. Velasızlık istedin bize ya Rabbi. Amin. Ama bir şey takdir ettin daha itiraz ettirme bize ya Rabbi. Amin. Evet, bir hadis-i şerif مَا مِنْ اِلٰهِ الْعُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَبْغَفُوا اِلَى اللّٰهِ مِنْ هَوَمْ Allah'tan başka e, putlara tapılıyor, ineklere tapılıyor, işte ateşe tapılıyor, dünyada bu kadar tapınak var. Ama diyor Allah-u Teala, beni bırakıp da insanlar neye tapıyorlarsa ben onlara kızıyorum. Yani o taptıklarına da kızıyorum, tapanlara da kızıyorum. Hepsi kendine modunu, çift. Ama ''Benden başka tapındıranlar arasında en çok kızdığım insanın nefsinin kötü arzularına uymasıdır.'' diyor. Bir insanın nefsinin kötü bir şey istedi. İster, afedet, az vursun dursun. Sen ona uymazsan sorun yok. Ama o ister de sen peşine gidersen, istediğini de verirsen, işte Allah Teala buydu sen ona taptın. nefsini ne fazla taptın. Ama gavul olmadı mı başka? Yani burada tatmak gibi değil, gavul olmadın ama işte hafifi kulluktan da nasibini alamadın. Çünkü Rabbim böyle istedi, nefsin böyle istedi, sen canın istediğine gittin, Rabbin istediğine gitmedin. Hayır, Rabbin istediğini yapsaydın, dünyada da rahattın, ahirette de rahattın. Nefsin istediğini yaptın, dünyada da battın, ahirette de azaba yaptın. Nefsin kötü arkasına uyulmak, allah Teala diyor, ben onu ilah gibi kabul ediyorum. Beni bıraktın, ona taptın gibi görüyorum diyor. En çok ona kızıyorum. Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi ölünceye kadar bir daha bize seni kızdıracak bir iş yaptırma bize. Amin. Gazabını cel verecek işlerden bizi uzak eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım kızdığın yerlerde bulundurma bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Nefislerinizi ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Sayılla ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Tezkiye ile ya Rabbi. Tenizle ya Rabbi. Arındır Amin. ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Bu kadar ayetler artışlar. Okuttun kuttun dinlettir, öğrettin ya Rabbi. Amel ettir bize ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi Muhammed aleyhissalatu vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Raiyunü't kübe cennet." Cennetin kapısında yazılı gördüm. Biliyor musunuz girdi? "Men qâle fevâ ve kânet'l cennetü mevâ, memen fevâ ve kânet'l cennetü nârü şey ya. Cennetin kapısında ne yazıyor? Cennetin kapısı çok. Bir kapısında ne yazıyor gördüm? Nefsinin kötü isteklerine zıt düşen, ters düşen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 kalk dediğimi kalkar, şu saatte uyan, şu saatte abdestli ol, şu saatte zikret, şu saatte bir kere katkıl, dört kere katkıl, sekiz katkıl, neyse. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Ki Allah'a dinler, o nefsinin kötü arzularına malik olur. Yani kötü arzu onu ne yapamaz? Saptıramaz. Allah yardım ederse, akıl galip gelir, ruh galip gelir, nefis mağlup düşer. Nefis yenik düşerse, Cihatta şey yenebilirsek, o zaman Allah'ı taatla zikirle yenilir. O nefis ne yapamaz? Adama yani yanlış bir şey yaptıramaz. Yani elinde olmadan bir şey olur. Bir gece Allah dostlarlar birisi, efendim, sabah namazını kaçırdı. Olabilir yani, uyudu kaldı, uyanmadı ki. Bizi gibi uyanıp da saatimi kapattı. Biz saatiye bakıyoruz, ışığı açmıyoruz ki uyanmadığı numarası yapmalı. Böyle olur mu? Saati koymuş yanına, elin uzandığı yere kadar tak böyle yapıyor. Vuruyor kafasına saati, tamam yatıyor aşağıya. Saati koysa da o 5 metrede git bakalım oraya, o zaman uykun kaçar. Ne niye kurduk bunu? Allah Allah, kimden alay ediyorsun? Kimi kan ya? Kahmak niyetin demişsin, Yapmak niyetin demişsin. Bir şey anlamadım. E, ama tedbirini aldığında saatin pili bitmiş benim başıma geldi bir kere öyle. Allah Allah, sağa çalman ama çalmamış hakikaten pili yok durmuş durmuş, çalamazdı ki e ben de ayrılmadım mesela, e, ne yapacaksın şimdi e üzülüyorsun şey diyorsun ama e, elinde bir şey yoktu yani o zaman o al velizat ağlamış ağlamış ağlamış nasıl ağlamış üzülmüş neler etmiş halbuki mesul değil yani uyku mazerettir Uyanmadığı için. Ertesi gün gece teheccükte candan çalıyor tak tak tak kapıcanlar. <gülüyor> ne oldu? Kalk teheccük geçiyor. Valla <gülüyor> Allah kimsin dedi. Seni de görevli tayin etmedim ama. Dedi ben iblisim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun dedi burada? E, Dün dedi ne oldu dedi sabah namazını kaçırttık da dedi kâra mı geçtik dedi. Bir ağladın bir ağladın kılmıştan çok sabah aldın dedi. Bari kalk vaktinde kıl da biz yine kâr <gülüyor> Onun için nefsin şeytanın hilesi çoktur kadri çoktur ayetleri, hadisleri bilmeyen yanılır. Mutlaka ilim lazım ilimsiz, cahilin nefisle harp etmesi, cihad etmesi galip gelmesi, muzaffer olması mümkün değildir. Bu yol ilimsiz yürünmez Sabah kadar feccül kıl cahillikle para etmez. İlla nefis şeytan seni bir yerden çuvalı derdirir لَفَقِيْهُ الْلَاحِذُونَ اَشَتْوَ عَلَى الشَّيْتَانِ مِنَ الْتُعَابِدِ Bin tane ibadet eden, sabaha kadar kılıyor, akşam kadar doluştur diyor. Hiç günah yapmıyor. Şeytan bunlardan misket gibi oynarım diyor. Ama bir tane din, din ilmini bilen, fıkıh bilen alim kişi varsa o bana zor gelir diyor, onunla baş edemem diyor. Anladın mı? Bunlar mühim mesele. Cahillikler olur mu? Bu din? Onun için dinleyin diyoruz sen. وَمَنَا فَاعَهَوَا فَاعَد۪ينَوْ دُّنْيَا Kim nefsinin arzularına itaat eder, Allah'a dinlemez canı ne istiyorsa onun peşine gider, o da dünyayı alır, dinini satar. Allah dinimizi yağmalamaktan bizim muhabbet eder. <gülüyor> evet, ulema, evliyaullah, büyüklerimiz buyuruyorlar اَفْتَلُ النَّاسِ مَنْ hava İnsanların en kıymetlisi, nefsinin kötü arzularına karşı gelen, direnen, Onla mücadele eden, çekişen meşru isteklerini verir. Ne diyor İbrahim Hakkı Hazretleri? Marifetname sahibi huzuz nefsi terk et ve hukuki hakperest ol ki yü cihandır haram ol ki ol olmuş hakkani. Yani belki bir kelimeler değişik yapabilirim. Nefsinin haklarını ver diyor. Hakkını. Ne demek? yemek ihtiyacı var, kalori ihtiyacı var, sana diyor 2.000 kalori günde mesela vücudun ayakta durması için 2.000 kalori ne 2.000 kalori ya? 4.000 kalori alıyor adam bu ayakta durmak için yiyecek yerde yedikten sonra ayakta duramaz hale geliyor halbuki adama diyorlar ki beyni namazda ayakta tutacak kadar ye ki diyorlar kıyam yapasın yoksa ayakta duramazsın. başın gözün döner okuyacağını şaşırırsın adam da o kadar yiyor ki ayakta duran bir namaz kullanmıyor nasıl oldu bu şey? nefsin hakkını ver, hazzını verme, haz ne demek zevk, zevk için olan işleri bırak hakkı olan şeyleri uykuda hakkı var, yemekte hakkı var, içmekte hakkı var, çay içmenin de hakkı var yani çay içtiğin kafayı temliyorsun zaten yani çay içmeden kafayı temliyemiyoruz bazı kere kahve içiyoruz uykumuzu kaçırsın diye e toplanmıyor stansiyonun düşüyor e Tansiyonun küsresi altılara, beş buçuklara, benim kafam dağılıyor. Çıkacağım buraya ne konuşacağım, bende böyle çok oluyor. O vakit ne yapıyorum işte, e, böyle bir kahve e, e, şeyleri var, bizim Türk kahvesi değil de öbür kahvelerden, ona atıyorum böyle üç dört kaşık şeyle, çay kaşığı şeyleri, tatlı kaşığı falan, biraz da acı oluyor falan. Ondan sonra tansiyonun yükseliyor. Almanya'da başıma geldi, fazla gidiyoruz, yolda yürüyen bir şeydi, arabadan indik bir eczaneye gittik. Bir ölçü baktı. Uğur sen tansiyonsuz mu yaşıyorsun dedi ya. Orada anlamıyorum ben tabi. Almanca diyor. O yanımda bir şey var. Hemen dedi işte reskafe iç bir şey iç. Ondan sonra hemen baktım güzeldi. Ondan denedim mesela. E şimdi bu ne oldu şimdi? Keyif için olmadı bu. Çünkü ayetleri unutuyorsun. Beyne tansiyon düşük hafıza bozuluyor. Ha Çay içersin. E aklın başına gelsin. E i̇nsan e zevk için zevk alabilirsin. Bundan zevk almak haram değil, keyif almak haram değil. Ama ve şimdi yemek, yarım saat sonra çay, 45 dakika sonra şu leblebi, şundan sonra fıstık böyle hüzün ömür hayatını da efendim mezbere gibi, çöplük gibi tuvaletlerde geçirmenin bir lüzumu yok. Bir lüzum yok. Nefsin haklarını ver. Uyu. Beş saat uyursun. Beş saat hakkındır. Hadi altı saat, yedi saat sabah havasını kaçırma. Namazları kaçırmamalısın. 6 saat net saat uyulur. Yani hakkın bir şey demiyorum. Hayri Allah uyumuyor. 2 saat uyuyor. Sen böyle yapamazsın. Bu baraka da sen bir gece uyumay dilersin. Herkesi gün 24 saat uyuyorsun ondan sonra. <gülüyor> Hep namazlar kaçar şimdi. Sen şimdi ki kendini imamdan zannetme. Uyusen ben sana bir şey demiyorum ama 15 saat uyulmaz ya. Yani. 12 saat uyursun. Nefsin hazlanı terk et. Hakkını ver. Hakkını ver. Beş şey gün namaz kılacak kadar. Bir ayakta duracak kadar tabi yiyecek tabi içecek tabi uyuyacak. Başka ne yapabilir? İneleceksi kâleye hakkı, canının hakkı var. Gezinti kâleye hakkı. Karının kocanın birinde hakkı var. Öyle miyim? E kadının e, isteği var. Başka da kocası yok. Ne yapacak şimdi? Sen dedin ben bu gece teyzeye kalktım, iki gün boyunca uyudum, yanıma yaraşma. Nereye gidecek kadın şimdi? Allah Allah ham fotoluk yapma. Karının hakkı var, kocanın hakkı var. Ve de gaydi kâleye hakkı, misafirinin hakkı var, komşunun hakkı var. Adam misafir gelmiş eve, komşu adamın önüne bir tane evendik şey, yanmış kabuk. Azıcık bir şey, sen Hazreti Ömer misin? Sanki kendine böyle mi yiyorsun? Ondan sonra adama hava atmış, azıcık bir şey koymuş, kürtü, feynir, bilmem ne bir şey. <gülüyor> Biz böyle yiyoruz işte, dünyaya meyretmiyoruz. Misafire, bu da numaralar, yapma. Misafire, git, iyi bir şeyler alda getir oraya. Anladın mı şimdi? Kendin böyle yanmış kabuk yer. Helal olsun sana derim sen. Misafiri ne hareket yapıyorsun? Adam gelmiş çe kaç çenede bir kere ya. Misafirin hakkı var. Haa. Haakı güllezi hakkın hakka Her hak sahibine hakkını ver. Ama haddini aşma. Hakkını ver. hasını terk et. Adam Allah adamı olacaksa diyor. Dünyada haram, ahirette haram. Yani ahiret adam. Allah adamı var, ahiret adam var ahiret adamı cennet köşk saray hesabı yapar ama Allah adamı var bir de onlar hiç cennetten de bir şey istemez gözü görmez ya Rabbi rızanı isterim der geçer. E içer o makamda oluruz inşallah, i̇nşallah. ama yani i̇nşallah. en azından bari olmayalım da ahiretçi olsak da yine iyidir i̇nşallah. ama daha iyisi daha iyisi Allah'ın adamı olmak rızasını kazanmak dünya nefsinin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 Seven sevdiğini ammadan durabilir mi? Unutabilir mi? Ona karşı gelebilir mi? Yani onu üzebilir mi? Bunlar hep sevginin kaidesidir, kuralıdır. Nasıl Allah'a şeyden çok seveceğiz Bir nefsimizi, e, hanımımızı, kızımızı, oğlumuzu, efendim dünya malımızı, mülkümüzü Allah'tan üstü tutacağız, haşa ve kella. Ve bunu lafla demek bir insanı kafir eder. Allah. Ama biz bunu lafla demeyiz de icraatta maalesef böyle hareketler sergilemekteyiz.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 O kainat efendisi öğretti bize. Rabbi la tekilni ilâni sifta'tan. Rabben beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimi eline bırakma. Amin. Ve la Ondan da az bırakma. Amin. Ve yâllâkuni beni helak eder. Nefis beni batırır hocam mahveder. Fahrhamni sen bana rahmetle. Amin. Ve sen beni muhafaza ile. Amin. Filad'at tullil veli yeni doğmuş bebeği koruduğun gibi sineyi kaçıramaz, kediyi kaçıramaz. O bebekleri sen koruyorsun Allah'ım, Depremin altında 10 saat, 20 saat sonra bebeği canlı çıkaran Allah'sın sen. Kurban olduğun bir de muhafaza ile ya. İnne kentelveli yulhemi hakiki sahıtsın sen. Bugün hamdülillah Allah sana Ya Şu Cuma gecesinin hasadı, şu sohbetin hasadı ve kabul olan makbul müsecaf duası bu olsun ki biz ölmeden ya Rabbi hepimiz nefsin esaretinden kurtulmuş olarak sana hür olarak gelelim ya Rabbi amin. amin dinleyenlerimizi de bu duayı ortak et amin. Amin. inananları da bu duayı ortak et amin, amin.